Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, iktidarın Adıyaman sulama ve tarımda çağ atladığı açıklamasına tepki gösterdi. 2020 yılı sonu itibariyle Adıyaman'ın tarım topraklarının sadece %13'ünün suyla buluşabildiğini belirten Tutdere, Adıyaman sulamada ve tarımda ne yazık ki çağ atlayamamış. Çağın gerisine düşerek toprakları suya hasret bırakıldı. Adıyamanlı hemşerilerimize hikayeler anlatmak yerine Adıyaman'ın topraklarını bir an önce suyla buluşturun dedi. Tabii sulamanın tuzlanmaya neden olabileceği ve doğru sulama yöntemlerinin sudan daha da önemli olduğunu belirtelim. Tarım şehri Konya'da yeraltı suyu seviyesi yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi. Yeraltı su seviyesinde yaşanan düşüşü değerlendiren Konya Jeoloji Mühendisleri Odası ve Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fetullah Arık, Konya havzasında yılda 2,5 milyar metreküp yeraltı suyu kullanıldığına dikkat çekerek az su istyen ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Dehan'ın aktardığına göre Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin %10'unu karşılayan kapalı bir havza yapısına sahip Konya Ovası'nda bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle yeraltı su seviyesi her geçen gün azalıyor diyen Profesör Arık Havzanın kenar bölgelerinde, özellikle kuzeyinde doğru alanlarda yeraltı suyunun tamamen çekildiğini, bittiğini gösteren veriler olduğuna dikkat çekti. Arık Konya adı üzerinde kapalı bir havza ve dışarıdan beslenen bir havza değil. Havzadaki esas su kaynağı yağışlar. Yağışlar da az olduğu için yeraltı su seviyesi fazla beslenemiyor. Havza kenarında yaptığımız barajlar ve göletler bir bakıma havzayı besleyen suların önünü kestiği için Beslenme biraz daha azalmış vaziyette. Bunun üstüne bir de aşırı su isteyen ürünlerin yetiştirilmesi için aşırı şekilde yeraltı suyu kullanıyoruz. Dolayısıyla süreç tamamen yeraltı suyunun aleyhine işliyor diye konuştu. Konya Havzası'nda artık su isteyen hatta sulama gerektirmeyen ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden arık çiftçilerin de bu yönde teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Avrupa Birliği dışından yapılan karbon yoğun ithalata fiyat koymayı amaçlayan sınırda karbon düzenleme mekanizması hakkındaki pozisyonunu belirledi. Birliğin yasama organı olan parlamento bu yeni mekanizmanın şu anda belli sektörlere bedelsiz karbon emisyonu üretme hakkı veren emisyon ticaret sistemindeki bu karbon emisyonu tahsislerinin yerini alması gerektiği konusunda ısrardı. Avrupa İklim Eylem ve Endüstriyel Dönüşüm Politikası Koordinatörü Doreen Fredrigo, Sınırda karbon düzenleme mekanizması Avrupa Birliği endüstrilerinin net sıfır emisyona geçişleri için eşit şartlar sağlamayı ve küresel çapta tüm ekonomilerin de benzer şekilde karbonsuzlaşmasına amaçlıyor. Gerçekleşen oylamada Avrupa Parlamentosu endüstrinin hem pastam dursun hem karnım doysun diyemeyeceğini vurguladı. Parlamenterler sınırda karbon düzenleme mekanizmasının uygulamaya konması halinde Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi kapsamında kirlilik izinlerinin ücretsiz tahsis edilmesinin tamamen durdurulması gerekeceğini açıkça belirtti. Bu karbon yoğun endüstrilerin büyük çoğunluğunu neden oldukları iklim hasarını karşılamaktan koruyan boşluğu kapatmak için açık bir çağrı dedi. Bu artık bizim de acil endüstrimizi ve enerji sistemimizi değiştirmemiz gerektiğinin işareti yoksa Türkiye dünya ticaret rejiminin dışında kalacak. Adana'nın Karataş ilçesinde Akdeniz'de balık tutmak için tekneyle açılan balıkçılar kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta oluklu balina ile karşılaştı. Bir süre teknenin yanında ilerleyen balinayı gören balıkçılar heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi. Balina birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Çevik Görülen balina türünün Baleonoptera fissalus olduğunu genellikle Akdeniz'de İtalya ve Fransa sahillerinde görüldüğünü anlattı oluklu balinanın Baleonoptera fissalus. Antalya'nın dünyaca ünlü iki düden şelalesi içine alan düden çayında 3 haftayı aşkın süre önce ortaya çıkan köpüklenme ve kötü koku ile birlikte balık ölümleri devam ediyor. Kentteki demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları birçok yaşam savunucusunun katılımıyla düden şelalesi ve çayı su kirliliğini önleme ve koruma komitesini oluşturdu. Deha'da yer alan habere göre Ocak ayının ikinci haftasında ilk olarak yukarı düden şelalesinin olduğu bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen kötü koku ve aşırı köpüklenme olayı sonrasında kirlilik düden çayı boyunca yayıldı. 40 metreden denize dökülen aşağı düden şelalesine ulaşıp buradan da denize karıştı. Antalya Valiliği ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yapılan en son duyuruda düden çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine yapılan denetimlerde 10 işletmeye 2 milyon 598 lira idari para cezası uygulandı ve 10 tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Çaydaki kirliliğin çözülememesi üzerine bir araya gelen yurttaşlar komite kurdu. Komite çalışmaların bilimsel, katılımcı ve planlı çalışması prensibiyle yürütücü belirtilerek